Merhaba sevgili türkü dostları, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Yeni Bir Türkülere Can Verenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Gülistan Frat hazırladı. Ses alma ve kayıtta Semih Suat Sarı ve spikeriniz ben Tuba Bezirgen türkülerle olan yolculuğumuza sizleri de davet ediyor. Programımıza ustanın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz. Ben kendimi gülün dibinde buldum.